her yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiyi tek bir dünya sistemine dönüştürmeyi amaçlayan küreselleşme, homojenleştirme gerektirir. Yerel olarak uygulanan tarım faaliyetlerini merkezi olarak yönetilen, tarım ilacının yoğun olarak kullanıldığı, ihracata yönelik tek ürün üretimine odaklı endüstriyel bir sistemle değiştirir, dünya pazarına Sınırlı çeşitlilikte taşınabilir gıda dağıtımının sağlanması üzerine tasarlanmıştır. Helena Norberg hodge Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out Projesi